bu daha, daha çok uygulamıyor dedi. Yani kalkmadan önceki elleri kaldırma dedi. Şimdiki de alimlerde dedi baktığın zaman da son işte Hüseyin'ler, Albani'ler dedi hepsi dedi, kalktıktan sonra dedi, bunu uyguluyorlar dedi. Ee, bunu da yapsan olur dedi. Bunu da yapsan olur dedi. En yani son. Sen ne kadar tatmin etti bu? Beni, beni çok tatmin etmedi. Ee, bunu ona nasıl ifade edersin? Şimdi bir. Onu rahatsız şey etmiyorum. Ona tabi, çok dikkat, dikkat ediyoruz zaten. Bu iyi bir üslubu oturtmanızı. Şimdi orada er aku, e, ayağa kalktıktan sonra kaldıranlar şöyle hareket ediyor. İza kama ahadukum min secdete yeni şey kast ediyor. Birini teşe ödü. Refâ yedeyhî diyor. Orada geldiğinde normalde aslında mudari sigasıyla tercüme edilir. Kalkacağında demen gerekir. Şunu kaydeyebilir misin? Yani orada zarf fiil mudari'nin önüne geldiğinde mudari sigasıyla tercüme edilir. Kalktığında değil. Kalktığında sözünü Türkler yanlış anlıyor. Kalktığında bu ne anlıyor? Eli kaldırırsın anlıyorum. Normal Araplarda da bu yanlış anlama var. Lugat dünya. Halbuki ayeti kerimeden kaline getirsen, "İza kumtum ile salatim, farsilu vucu hakum ve eti abdest ayeti. Namaza kalktığınızda abdest alın derken namaza durunca mı abdest alacaksın? Daha öncesini kast edeyim bu öncesini kalkacağınızda kalkma niyet ettiğinizde anlamı var. Halbuki İbn Ömer'den Ebu Yehla'nın gelen Ebu Yehla'dan gelen rivayette hadiste ise tekbir getirir ellerini kaldırır sünne makamı sonra kalkardı diyor ki açıklıkla bu hadistir. Ne lugat ne de bir alemin görüşüdür. Yok. Buna müsait olsa, hadis buna müsait etsin. aslında değil. Değil. Çünkü kalkacağınızda ira, yani zarfı peri muda madin önüne geldiniz. Bunları tercih edilmesi gerekiyor. Neydi hocam? Tenevvatta. Yani çeşitlilik olan şeylerde Diyelim ki tahiyatı böyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin, bu denilir. Çünkü üç, dört tane tahayyat sırası gelmiş. Buna tenevvat denilir. Zükürde okuyacaklarımızın değişikliği de buna... Bazı zikirlerde zikirler buna tenevvat denilir. Ama burada eğer sorun lügattan kaynaklanan bir şeyse, ki öyle, öyle hareket ediyorlar, ama Şeyh Albani namaz kitabında da o Ebu Ya'la'dan gelen hadis var. Bu Peygamberin sözüdür. Buna öyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin deme Allah Resulü'nün sözlerini e, evet. Alimlerin görüşüyle tabii. Bence bunda biraz daha dikkatli söz etmek gerekir. Ah. Evet. Anlaşıldı mı? Yani Ebu Yaladan gelen o hadis olmasaydı bile, yine de lugat olarak onu müdahilsi kâsille tercüme etmek gerekirdi. Aynen ayet söyleyi karin olarak getirdiğinde. Çünkü orada abd namaz kılma niyet ettiğini de kılacağınızda. Önce abdesti alın. Bu ayet yeterli bir delil olur mu? Tabi olur çünkü karinedir. Bugat olarak. Ben şeyi çocuklar e, sütre meselesi e, bunda tam kaç sayfaymış? 17 sayfa düzelttim. Tercüme ettim. İyi bir düzeltme yaptım. Ee, bunu yaparken aklıma şunlar geldi. Tabii birçok yere hazır da düzelterek geçirmem gerekiyor. Bunu siz hem okusanız okudukça da ...Almanya'ya tercih etmeye başlasanız. Yavut <gülüyor> evet, iyi yapan birisine yaptırsanız. Buradaki Türkçelerin yerine... ...Almanca koyacaksınız. Hocam... ...başka konu derece tercüme etsek bence daha iyi olur. Peki, ben de size vermiyorum. Hı? Sutre kolay ki. Ben yaparım hocam. Ben de vermiyorum. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Ama bak seni, onu da Almanyalı kabul ediyorum. Hocam benim Almancam güçlüdür. Ha? Al, benim Almancam güçlüdür bayağı. Ha. Onu da Almanyalı kabul ediyorum. Onun kabul etmesi de ikinizi kurtarır. O bunda çalışabilecek. Sen de burada benim yanımda İstanbul'da. Öyle veririm. Değilse vermeyeceğim. Yani çünkü toptan olacağını diyelim ki, sütre bahsi biter. Arkadan saf bahsi geliyor. O biter yavaş yavaş. Öbürküler geliyor. Geçen gün bu secdede er koyma meselesini hallettim. Çünkü oralarda sorular da var. Mesela o dediğini ben orada namaz kitabında pek anlatılmıyor. Çünkü o hadis çok açık olduğu için e, hiç izah ihtiyacı duymadım. Bu hadis çok açık. Tekbir getirir, elleri kaldırır sonra kalkardı sözü. Tam bir açıklık getirdiği için zaten onlarda da dikkat ederseniz ben indiği pek izah getirmeden ve onun için rivayetlerde bazı farklı lafızları da hasreten koydum. Yani Sanki bir mevzuda 3-4 hadis varmış gibi görürsün ama her hadiste bir farklılık var. Ama zannedersem yeni bir baskıda o farklılıkların okurken dikkat çekmesi için onları daha koyu siyah renkli veya kırmızıyla şey yapılmasını düşüneceğim. O da dikkat çekerdi mi? Her rivayetteki farklı lafız kırmızı olursa bunlar şey çekebilir, gerçi başlıklara özlü ifadeyi koydum. Ve bu mevzuda mesela zayıf rivayetleri de koydum sütre meselesinde. Bu Çizgi çizme meselesi gibi. İşte onları da koydum. Çünkü bu mevzuda da bunlar zayıftır. Tekrar bir soru gelmesin. Şeklinde. Bunu sen becerirsen. Benim Almanca böyle güçlü değil hocam. He? Yazılı yazılı güçlü olması gerekir. Yazı dönemli i̇şte, bunda. Yani gramatik bakımından konuşmasına tamam ama yazıda pek şey diyelim. <gülüyor> bana bana onun mail olarak gönderin. Efendim? Bana onun mail olarak gönderin ben yaptırım bunu. Çünkü baya bir hoş oldu. Şöyle bir izah edilecek geri var mı? Bir gözden geçireyim. Sadece yapacağım. Gel bak. Diyelim ki sen şimdi ne yapacaksın? Word ya zaten bu. Şunu Almanca'ya geçireceğim. Ondan sonra geleceğim. Şunu Almanca'ya. Yani buradaki gördüğün metinler Almanca'ya geçecek. Sonlara. anları. Hmm, şurada. Gördün değil mi? Gördüm. Parça parça an yani illa oturup başka bir şeyle meşgul olma. Bunu yapma gibi yani şu bir taneyi tercüme etsene bile kalk başka yere git. Gelir tekrar yaparsın. Yani günün belli bir zamanını ayırman gerekmiyor. Fırsat buldukça. Fırsat buldukça, tek tek de. Ondan sonra bunu, tekrar okutacak birisini buluruz. Mesela, Hasan Hüseyin'e şey yaparız, avukata. Geçen onlar, dün onlarla sohbet ettim. Ee, kızının gittiği okula, bir müsteşirlik oryantalist gelmiş. Bazı meselelerde çocuğu biraz şey yapmak istemişler kızını. Bu gitmiş konuşmuş. Kadın. Heidelberg Üniversitesi'ni bitirmiş. Orada şartiyatçılığı bölümü orada var. Ezher'i bitirmiş. Ezher'i bitirmiş. Kadın. Hasan Hüseyin abi. he Hasan Hüseyin'in kızının okuduğu okulda. Çünkü bu seneden sonra şeye gidecek, üniversiteye gidecek. Hmm. Beni tanıyormuş. Tamam. Bilgisi var. Çok şey biliyor. Rüyası, Hristiyanlığı da iyi biliyor ama onun masterı yok, profesörlüğü yok demiş. Sizin için? Şimdi beni rastgele tanımadım o. Büyük bir ihtimal istihbarattan oynandı. Adamlar çalışmaya girdiler. Ne demiş biliyor musun? Almanya'da bir şeyha var demiş. Şeyh, şeyha. Kadın şeyh. Neden ondan dininizi öğrenmiyorsunuz? Almanlar harekete geçtiler bile. Aynen Amerikalı bir tane vardı, Halime ya Halime Müneydine karnı ağrısı. İmâmen. Onun gibi. Almanlar bizden çabuk davranıyor. Çocuklar. Maalesef. Gelin bakalım şöyle. but order the, the orientalist